Allah onun eliyle insanları hidayete erdiriyordu, Ensar'ın hiçbir hanesi kalmadı ki, o hanenin içinde birkaç kişi Müslüman olmasın, Ensar'ın eşrafı da Müslüman oldu, Am bin Cemuh Müslüman oldu ve putları kırdı, sonra Musab bin Umeyr, Hazreti Peygamber'e dönüp geldi, ve ona, el-Mukri'yi, okutucu, kıraat ilminin alimi, deniliyordu.